Süladuk Allahu Teala Azim, Allah manfağını abil Qur'an Al Azim, barikl ana fiyim, Alhamdulillah, Rabbil Alem, inna istaghfirullah al Hayy Al Quyum, hascan tokom bil Hayy Al Onlar başka kimseyi öyle öyle hissiz, öyle duyarsız. İnsanlardır ki Kendilerini aldattıklarının Farkında bile olmazlar Göya yutturduk Tutturduk zannederler Dertleri ne? Dertleri birkaç günlük dünya hayatında Tabi rahat geçinmek yaşamak Burada onların Açıkça gavurluğu Söylememeleri Ve içlerinde kafirliği gizleyip Dıştan iman ettik Deme yolunu seçmelerinin Dört sebebi beyan ediliyor tefsirlerde. Resulullah sallallahu aleyhi ve, ve müminler tarafından diğer Müslümanlar gibi bunlara da tazım olunsun, hürmet olunsun, saygı gösterilsin, İslamiyet bir şevket bir devlet kazanırsa o zamanki ortamda tabii Mekke daha fethedilmemiş. Çünkü Mekke Resulullah sallallahu aleyhi vefatına yakın fethedildi. Yani kafirler, müşrikler, Yahudiler de baş düşmanlar arasına birleşiyorlar falan. O taraf kazanırsa zaten biz sizden dikleyecekler. işlerini karşıya geçirecekler. Ama Müslümanların da e, tabii onlara göre Müslümanların çok kazanma şansı yoktu o zaman için ama yine de ya tutarsa hesabı ya Müslümanlar kazanırsa diye bir varsayım düşünüyorlar. En ufak bir risk bile göze almadıklarından Müslümanların kazanması durumunda da ya ondan faydalanırız biz de sizdeniz biz sizden değil miydik camiye gelmiyor muyduk namaz kılmıyor muyduk şeklinde Müslümanlar onları mümin tanısın. Birinci gayeleri. ikincisi, ehli İslam'ın sırlarına vakıf olup gizli işlerini öğrenip din düşmanlarına haber vermek. Adam çünkü içeri niye görüyor? E, namaz kılıyor. Bazı kere tabi namaz kılmak ona o kadar zor görüyor. Abdest zaten abdest almıyor. Adam aha. Çok var böyle. Abdest namaza gelir. Neden? E, Müslüman değil. içinde iman yok. Namaza falan inandığı yok. Ama Ortam öyle, şartlar öyle. İşte Müslüman geçinip onların sırlarını öğrenmesi lazım. Onu da kafirlere bildirmesi lazım. Senin anlayacağın şimdiki tabirle ajanlık. Ajanlık yapmak için bu şekilde biz de inandık demek yolunu tercih ediyorlar. Üçüncüsü, tabii ki bir cihat olduğu zaman kafirlerle bir savaş çıktığı zaman Öldürülme tehlikesi var, esir alınma tehlikesi var, kafirlere reva görülen bütün bu alçak edici muamelelerden kendilerini muhafaza etmek. Dördüncü, Müslümanlar tabii e, ara sıra ha, harpte kazanıyorlar tabii bu harp ve tilkeli yamüdavüla beynenler, bu harp günlerini, zafer günlerini insanlar arasında Allah Teala buyuruyor nöbetleşe. Devri daim ettiririz. Hep bir taraf kazanmaz. Çünkü hep Müslümanlar kazanacak olsa İslam'ın hak olduğu meydana çıkar. Kayba iman kalmaz. Bazı kere Uhud'da olduğu gibi, Efendim Hüneyn'de olduğu gibi bazı kaçışlar, bazı efendim şehit vermeler, bazı yenilgiler e, İslam'ın tarihinde Asıl ı saadette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in komutanlığını kumandanlığını yaptığı e, efendim cihatlarda, gazalarda Meydana gelmesinin hikmeti sebebi nedir? İşte o zaman kafirler aldanıyorlar. Ha, bunlar da kaybedebiliyor. Demek ki bunlar hak yolda değil. Rastgele ya onlar ya biz hesabına gidiyorlar. Ama tabi Müslümanların kazanması vuku bakımından ekseriyet teşkil ettiğinden bu münafıklar da hesap kitap ediyorlar diyorlar. E, Müslümanlar kafirlerden ganimet alırlarsa bazı da çok büyük ganimetler çıkıyor. O zaman da biz de hissedar oluruz, biz de sizden deriz onlarla beraber gideriz. Böyle tehlikeye kendimizi atmasak da geri dururuz, böyle vaziyete bakarız. Zaten yenilecek gibilerse sıvışırız, yenecek gibilerse sonradan ganimet taksibine karışırız, hesabı yapıyorlar. İşte bunlar, bunlar ne, ne münafıktır bunlar. Aslında bu hileyi kendilerine yapıyorlar. Bu hilelerin zararı dünyada da ahirette de kendilerine dönecek. Döndü. Müslümanlar bundan hiçbir zarar görmeyecek ama onlar gafletlerinden dolayı ve mayeshurun Allah buyurdu. Bunu idrak edemezler. Şuurları yok, hisleri yok, idrakleri yok. Onlar maddi aleme gözlerini çevirmişler. Varsa yoksa dünya demişler. Maddi menfaatleri, geçici karları... gaye edinmişler. Efendim, en ufak bir zarar isabetinden son derece sakınmışlar. Onun için ben ahiretimi kaybettim, sonsuz hayatımı kaybettim diye bir dertleri yok allah Teala'yı aldatmaya kalkışmak onu saymamak büyük bir bela bir felaket ki tabi ahirette bunların halleri açığa çıktığı zaman işleri yaman Hadi İbni Hatim radıyallahu teala rivat ettiği bir hadis-i şerif ki muazzam bir hadis-i şerif hakikaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, iyi dinlersek, bundan sonraki hayatımıza yön verebilecek bir hadis-i şeriftir. Meru yevmel kıyameti minen nasi ilel cennet. Kıyamet günü insanlardan bir takımları kabirden kalkıp mahşere vardıkta cennete git gönderilmeleri emrolunur. Ey melekler, bunları cennet tarafına, cennet yoluna sevk edin. Hatta eğer <gülüyor> Ne zaman ki bunlar cennete yaklaşırlar, hatta cenneti uzaktan görmeye başlarlar ve cennetin kokusu 500 senelik mesafeden duyulduğu üzere, cennetin raihasini koklamaya başlarlar ve cennette Allah'ın cennet eline hazırladığı köşklerden saraylardan efendim manzaralar müşahede ederler. Nudu eni sırfuhumun halı nasiblər O anda Allah'tan bir nida gelir ki, onları cennetten geri çevirin. Onların orada hiçbir nasibi yoktur. Aman ya Rabbi, bu rezalet başımıza gelmekten sen bizi muhafaza eyle. Fırjigun bi hasretin ma bi misliha. Öyle bir hasret ve neda pişmanlıkla geri dönerler cehenneme doğru dönerler ki adam cenneti gördükten sonra cennet nimetlerini müşahede ettikten sonra oradan geri çevrilmekten daha büyük bir zarar ziyanı olamaz bir de bir şey değil toprak olsa yok olsa canına minnet bir de o nimetleri, o rahatlığı görüp cehenneme döndürülmek ateşe atılmak böyle bir pişmanlık olabilir mi ki gelmişler geçmişlerden hiçbir kimse Öyle bir pişmanlık çekmemiş. Kâlefe kulu ne ya Rabbi ne alevet halten ne ara kablen turiye ne ma arayten hamin sevabı kevma adette fi hali evliya ike kane ev ya Rabbi tamam biz mu ne yaptık sahte gördük biz bunu biliyorduk ama Müslüman geçiriyorduk. Sen bizi kabirden kaldırdın biz dedik bakalım durum ne olacak acaba yutturduk mu tutturduk mu seni aldatmaya kalktığımız için bakalım sen bize ne muamele yapacaksın diye bekliyorduk sen de cennete götürün bunları deyince oh dedik biz herhalde yutturmuşuz Allah da bizi Müslüman zannetmiş haşa ve geldi Allah öyle zanneder mi ya ama ne zaman cenneti sevapları mükafatları gördük o anda sen bizi çevirdin cehennem tarafına ama bize kat kat azap etmiş oldun. Keşke bu cennetteki sevapları, dostların için orada hazırladığı mükafatları bize hiç göstermesen direkt kabirden kalktığımızda yürüyün lan sahtekarlar Müslümanız diye geçiniyordunuz cehennemin dibini boylayın deseydin daha hafif olacaktı. Çünkü biz zaten kendi durumumuzu biliyorduk ama kendimizi bu kadar şartlandırdık, cennete hazırladık bir de cenneti gördük sonra cehenneme döndük. Bu çok zor oldu. Galizalik Mevla cevabında buyuracak İşte ben bunu size kasıtlı yaptım. Böyle yapmayı size özellikle murad ettim. Neden? Kuntum izalikun bi barazjumuni bil azaim. Ve ida laqitumun muhbitin. Siz tenhada benle baş başa kaldığınız zaman tabii ki Benden haberdar değilsiniz. Çünkü bana iman etmediniz. Beni hesaba katmadınız. İnellahu kana aleykum rakiba. Allah üzerinize devamlı gözcü olmuştur. Sırına inanmadınız ya. Onun için kardeşler kardeşler yalnız kaldık mı daha lazım dikkatler. Onun için şair ne güzel söylüyor. Fe la idama izama khalavte yevmen fe tekul Haluçu velakin kul Bir gün diyor, tenhada tek tek tek başına kaldığın zaman, oh kimse de beni görmüyor. Şimdi şunu yapayım, bunu yapayım bir günaha teşebbüs etmeye kalkma. De ki benim gözcü var üzerimde Allah gibi bir celal ve murakip var. Ya, siz benimle baş başa kaldığınızda en büyük günahlarla karşıma çıkardınız. Ama insanlarla karşılaştığınız zaman onlara böyle takva sahibi tevazulu, namazlı, abdestli, mütevazi bir görüntü verdiniz. turâûnen Bana kalplerinizden gösterdiğiniz, verdiğiniz halin tersini insanlara gösterirdiniz. Ben görüyordum kalplerinizdeki iman yok. Takva yok. Haf, haşyet yok, Allah saygısı yok, Allah korkusu yok. İnsanlara saldırılar, iftiralar Helal haram karıştırmalar. Kalbinizde hiç benim bir Rabbim var. Ne hesap vereceğim diye bir dert yok. Ama insanlara öyle bir hal gösteriyordunuz ki kendinizden. insanlarda da ne, ne kadar Allah'tan korkan adam ya. Ne Müslüman adam ya. Bu münafıkların yatacak yeri yok ya. Hiptümün nase velem Ejleltumun nase ve lem İnsanları sayardınız beni saymazdınız İnsanlara hürmet ederdiniz bana saygı göstermezdiniz Veterakjumun nase ve lem taderkuli İnsanlar bakacağı zaman namereme bakmazdınız kıvvet edikodu yapmazdınız yahbunda birisi onu sizi uyaracak birisi veyahut o usta hassas olan birisinin yanında o günahı yapmazdınız ama benim için hiçbir günahı bırakmazdınız ya Allah beni görüyor diye bir efendim tenhadayken aklınıza gelen canınızın istediği bir günahı terk etmezdiniz. Fe liyumudîqukum li ma ma haramtukum min İşte bugün size cenneti gösterdim ki doğru dürüst Müslüman olsaydınız neler kazanmıştınız. Görün de hasretiniz artsın. Pişmanlığınız sizi cehennem ateşinden daha çok yaksın. Bunca değerli mükafatlarımdan sizi mahrum etmemle birlikte üstelik dedim, dediğim gibi toprak olsaydınız yok olsaydınız yine başa baş gelirdi belki ne kar ne zarar derdiniz ama bunca mükafatı kaçırmaktan öte acı verici azabımı şimdi size bugün tattıracağım. Onun için Allah muhafaza buyursun. Muhterem dinleyenlerimiz, Allah aldatmaya kalkmayalım haşa ve kella. Ya Rabbimiz görüyor içimizi, dışımızı biliyor. Yapmacıklıklardan uzak duralım. Tekellüfler, tasennüler, içimizde olmayan halleri dışa vurmalar, kendimizi böyle iyi bir adam gibi göstermeler, gösterişler. Bu görüntüler biz. kendimizi kandırırız. Bunu da anlamayız. Onun için Sahabelerden birisi Sahabilerden biri geldi dedi Ya Resulallah Keyfen necatu Yevmel kıyameti Kıyamet günü yarın ahirette Kurtuluş nasıl olacak? Ben nasıl kurtulurum? Bana bir yol göster Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem La tuğadi illa Allah'ı aldatmaya kalkma. O zaman kurtulursun. İçin dışın bir olsun. Özün sözün bir olsun. İman kalbine dolsun. Oradan ağzına vursun. Yoksa iki tane ayrı çarşı pazar kurma. O zat dedi ki Ya Resulallah keyfe nuhati'ullah. Biz nasıl Allah'ı aldatmaya kalkışabiliriz? Allah aldanır mı? Haşa. Biz onu biliyoruz zaten. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Bak nasıl aldatmaya kalkışırsın. Ben sana anlatayım. En te bima emeroke bihi türidü bihi Allah sana ne emretti? Namaz kılmak, oruç tutmak, hac yapmak, zekat vermek. Neyse. İslam'ın farzları, vacipleri. Bunları yaparsın. Yaparsın ama derdin Allah rızası olmaz da. Görsünler, işitsinler, desinler, beğensinler. Başka bir niyet taşırsın. Fettekurriyâ efe innehu şirkü billah. Aman gösterişten sakının çünkü Allah'a ortak koşmaktır. O da münafıklık alametlerinden bir. Seennel kıyameti ruusil <gülüyor> bi esma. Gösteriş yapan, yaptığı salih bir ameli Allah için yapmayan, teşekkürler bekleyen, övgüler bekleyen, karşılık gözleyen kişiler, kıyamet günü bütün yaratıkların zorunda, dost düşman zorunda. Dört isimle çağrılacak Ya kafir Ya facir Ya, hasir, ya Allah Ey kafir Tabi burada kafir meselesi Önemlidir Çünkü burada amel münafıklığı var Geçen dersimde izah ettiğim gibi bir de itikat münafıklığı var Eğer hakikaten kalbinde de iman ve inanç taşımıyor da Demin anlattığımız Münafıklardan ise O zaman tabi iç, iç anlamda e, kalbi manada kafirdir. Ahirette de göreceği muamele kafirden beterdir. O zaman tamam. Ama eğer burada e, gösteriş, demin dediğim gibi Allah'a inanıyor, e, iman şartlarına inanıyor fakat işte desinler, beğensinler, duygusundan kurtulamıyor, gösterişe kaçıyorsa buna kafir denmez. Buna günahkar denir. Tabi o zaman da bu kafiri nasıl değerlendiriyoruz? Ey nankör! Ben sana bu kadar nimetler veriyorum, lütuflarda bulunuyorum. Yakışır mı sana bana bana diye yaptığın işe başkasını karıştırıyorsun? Ey hacir, bozuk adam. Günahkar adam. Ey hasir. Kendini zarara uğratmış adam. Ya gadir, ey gattar, aldatıcı adam. Kimi aldatıyorsun sen? Vallameluk. Yaptığın, namaz kıldığın, namaz tuttuğun, oruç, hac falan böyle hep gösteriş karıştığı için amelin boşa gitti. Ve batıl cevabın batıl oldu. Felaqala Allah. Bugün Allah katında senin için hiçbir nasip yoktur. Feltemiz Ya muqaddimu, ey Rabbini aldatmaya kalkışan zavallı bir Git şimdi cevabını, kimin için amel ediyor duysan, onun yanından ara işte. İşte, hakikaten zor olur. Ya bu kadar namazlar, oruçlar, Kur'an okumaklar, zikirler, şükürler bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Böyle bir durumla karşılaştırırsak Allah muhafaza buyursun zor olur. Onun için Muhammed Mustafa Kudüs sallallahu aleyhi ve sellem es-sa'idhu billah فَمَنْ كَانَ يَرُجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ Falye'mal 'amelen salihan ve la yuşrik bi ibadeti Kim Rabbine kavuşmayı arzuluyorsa kim Allah'ın huzurunda hesap vermekten korkuyorsa kim kabrinden kalkıp arasoy mahşere vardıkta Rabbi ile baş başa kaldıkta ey benim kulum diye araya tercümansız elçisiz vezirsiz teke tek tek Allahu Teala ile kavuşacağını konuşacağını biliyorsa inanıyorsa salih bir amel işlesin. Kabule şayan, doğru dürüst bir itikad ile şartlarını yerine getirerek Allah'a celle celalü rızasına salih ve elverişli bir amel işlesin. Ama Rabbisine yaptığı ibadete Kimseyi ortak etmesin. O da görsün, o da beğensin. Ne güzel kılıyor desin, ne mübarek adam desin, hacı desin, hoca desin diye ibadet edilmez. İşte bu gizli şirk, bu münafıklık alametlerinden, belirtilerinden, tehlike. Onun için Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kurtuluşun yolunu soran o zata Allah'ı aldatmaya kalkma. Buyurduktan sonra oku duat-ı kerimelerin ikincisi esta'idü billah. İnnel münafiqine yughadi'ûne allâhe ve huve khadi'uhum. Ve izâ <Sessizlik> qâmû ilâs-salâti <Sessizlik> qâmû kuşâ lâ yurâûnen nâs, yurâûnen nâse ve lâ yezkuru. Allahe illa alina. Gerçekten o münafıklar Allah'ı aldatmaya kalkarlar ama Allah onların hilelerini Başlarına çevirendir Onlar namaza kalktıkları zaman Tembel tembel Üşenik üşenik kalkarlar Orada da Allah için kalkmazlar insanlara gösteriş yaparlar Camiye giderler İşte felancı gelmiş desinler Ondan sonra evde olsa, kimse görmese hiç kalkmayacak, hiç kılmayacak. Allah'a da pek az anarlar. Pek az zikrederler. Onun için ne buyuruluyor? Levkâne dâlikel galîlulillâh lekane kusîrâ O az da Allah için olsaydı, Allah onu çok çoğa sayardı. Bir insan bir kere La ilâhe illallah dese ama kalbinden dese Min kalbi ya kalbinden de muhlısan, ile dese, riyadan, şirkten uzak bir şekilde iman ile, ihlas ile dese, derhal elcene cennete girdi. O az da olsa Allah onu çok çok sayar. Ama onlar Allah'ı az zikrederler ne demek? Allah için zikretme. Namaz kılar Allah için değil. Kur'an okur Allah için değil. Vaaz dinler Allah için değil. Hesabı başka. Mevlana'nın da hesabı bambaşka. Onun için Hakikaten hilekarlık, kandırmaca, aldatma, teşebbüsleri netice itibariyle cehennemde sonuçlanacak. Onun için Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. El mekru vel Hile yapmak, tuzak kurmak, aldatmaya kalkışmak. Müslümanı aldatmaya kalkışmak, Resulullah aldatmaya kalkışmak. Resulullah aldatmaya kalkışmak, Allah'ı aldatmaya kalkışmak. Ya. Bunlar böyle zincirleme gidiyor. Resulullah ve sellem. Manaza Müslimana ve Allah Bir Müslümana eziyet, bir Müslümanı sıkıntıya sokmak, bir Müslümana efendim arkadaş gibi, dost gibi görünüp yaklaşmak, içinden başka planlar yapmak, onun sırlarını almak, sonra onu pazara çıkarmak. Böylece İslam'ı Müslümanları zora düşürmek, dara düşürmek. Bu ne bela bir iş. Bunun neticesi ateş. Bir Müslüman eziyet eden, bana eziyet etmiş olur. Bana eziyet eden, Allah'a eziyet etmiş olur. Allah'a eziyet edeni de Allah yakındır ki yakalayacaktır. Kimse Allah'ın elinden kurtulamayacaktır. Onun için içimiz dışımız bir olsun, özümüz sözümüz bir olsun. Amenna billah, Allah'a inandık, ahirete inandık derken, Kalbimiz imanla dolsun. Kabir gözümüzün önünde olsun. Kabri unutmayalım. Çürümeyi unutmayalım. Ya. Kabirdeki yılanları, çıyanları, kurtları unutmayalım. Cehennem manzaralarının gösterileceğini unutmayalım. Oradan sonsuz ahirete çıkacağımızı, kimsenin bizi kurtaracak güce sahip olmayacağını unutmayalım. Unutmayalım. Biz bizim elimizde değiliz, biz Rabbimizin elindeyiz. Biz hasta olmaya mahkumuz, biz ölmeye mahkumuz, biz dirilmeye mahkumuz. Biz kendi kendine yaratılmadık. Biz tercihli olarak yaratılmadık. Biz hiç farkında olmadan, haberimiz bile olmadan kendimizi dünyada bulduk. Aynı öylece hiç haber verilmeden canımızı alacak. Rabbimiz sonra bizi kaldıracak. Kimsenin ben gelmiyorum, ben kalkmıyorum, ben hesap vermiyorum, ben böyle yok oldum, toprak oldum, çürüdüm kalacağım deme lüksü yok o zaman Allah'a doğru kul olalım. İhlasa sahip olalım. Şu imanı ihlasla birleştirelim. Yani hadis-i şerifte ki, la ilahe illallah hani Allah'a inandık, Allah'tan başka Muhammed-i Resulullah diyoruz ya, muhlisan, şu ihlasla okuyalım bunu. Bu kalbimize insin, içimize sinsin. Bu iman ta kalbimizin en derinliklerine kadar yerleşsin ve tadını tadalım inşallah. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu üzere "Selazun men kunne ve ced hala üç vasfı kendinde bulunduran imanın tadını bulur." Demek imanın tadını tatmak var. Lezzetini hissetmek var. Eyyekun <gülüyor> Allahu ve Resuluhu ne kadar sevecek? Her şeyden çok. Peygamberine ne kadar sevecek? Her şeyden çok. Bu her şeye Anası, babası, karısı, kocası, malı, mülkü, canı da dahil. Allah'ın dışında her şey, peygamberin dışında her şeyden daha sevgili gelecek. Bu sevginin lafla olacak hali yok. Bu işte bu davadır, ispatı gerek. Ve yuhimme bel Sevdiğini Allah için sevecek. Bir insandan bir menfaat beklemeyecek. Menfaati kesildi mi ters dönmeyecek. Allah için seven ne kadar zarara uğrasa da Allah için onu yutar. Allah için seven maddi menfaati kesildiğinde adamın aleyhine gitmez. Dedikodu iftira kampanyası başlatmaz. Allah için sevmenin belirtisi budur. Şimdi Allah muhafaza bizden birimiz. Eli ayağa bağlanaraktan ateşin ağzına getirilip pota o demirleri Eriten pota, kızıl hale getiren demir potaları var. O ateş potasının ağzına getirilip de gözü bakarak canlı canlı diri diri içine atılmaktan ne kadar nefret eder, ne kadar uzak durur, ne kadar onu istemez. İşte iman nimetiyle müşerref olduktan sonra kafirliğe geri dönmeyi aynı o ateşe atılmak gibi kerih görecek. Yoksa efendim tamam ya sen dediğin olsun diye Kur'an aleyhine konuşan Hadisleri inkar eden, Resulullah'ı yalanlayan adamlarla bir olmayacak. İşine geldiği gibi kıvırmayacak. İmandan sonra kafirliğe dönmeyi ateşe atılmak gibi menfur, kerih bir iş sayacak. İşte bu adam imanın tadını tadar. Bu adam iman ettim sözünde sadık olur. İşte sana bunlar doğru dürüst kullar sırrına mazhar olur.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 Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile